Üçüncü Bölüm Şahane ve mesut bir hafta geçti. Tehlikeyi bu seferde atlatmış, her güne yiyecek bir şeyler bulmuştum. Cesaretim artmıştı. Peş peşe demirler sürüyordum ateşe. Tezgahımda üç dört yazım vardı. Fakir beynimde tek kıvılcım bırakmayan, beliren her düşünceye sahip çıkan yazılardı bunlar. Ve ben durumu her zamankinden daha iyi buluyordum. Uğruna o kadar taban teptiğim, bunca ümidi bağladığım son yazımı müdür geri göndermişti.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 Sonuncu kriz bana fena tesir etmişti. Tutam tutam saçlarım dökülmüştü. Hele sabahları dayanılmaz baş ağrılarından gözümü açamamış, stresten kurtulamamıştım. Gün boyu oturmuş yazmıştım. Ellerimin üstünde soluklarımı duymaya tahammül edemediğim için ellerimi bezlere sarmıştım. Yen Olay, aklımda ahır kapısını biraz hızlıca kafasa yahut arka avluya bir köpek gelip havlamaya başlasa iliklerime kadar ürperiyor, her tarafımın kesildiğini hissediyordum. Çökmüştüm. Her gün işim üzerinde didiniyor, kendime karnımı doyuracak vakti bile çok görüyor, lokmalarımı yutar yutmaz tekrar yazmaya oturuyordum. Bu müddet zarfında gerek yatak gerek ayağa sakat küçük masa, üzerinde değişik olarak çalıştığım notlar yazılı kağıtlarla dolmuştu. Gün boyunca aklıma gelen yeni şeyleri bunlara ekliyor, baştan başa çiziyor, yer yer ölü noktaları parlak bir kelimeyle diriltiyor, olanca gayretimle cümle cümle ilerliyordum.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 ''Sizi meşgul ettiğim için affınızı dilerim.'' Eğilip selam verdim. Kapının tokmağına el attım. ''İhtiyacınız varsa ufak bir avans alabilirsiniz.'' dedi. ''Yazacağınıza sayarsınız.'' Yazmaya yaramadığını görmüştü ya işte. Teklifi bu yüzden beni biraz küçük düşürdü. Cevap verdim. ''Hayır, teşekkür ederim. Param var henüz.'' ''Çok teşekkür ederim.'' Hala asmarladık. ''Güle güle.'' Cevabını verdi. Komutan hemen yazı masasına döndü.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 Hans Pauli'nin battaniyesini rehine vermek istediğim için şerefime leke sürdüğümü anlattım kendime. Bu ince dürüstlüğümle eğlenerek güldüm. Hakaretle tükürdüm sokağa. Kendi aptallığımla adam akıllı alay etmeye kafi kelime bulamıyordum. Şimdi olmalıydı ki şu anda sokakta bir okullu kızın harçlığından arttırdığı bir beş para yahut yoksul bir dulun düşürdüğü bir öre bulsaydım alır cebime atardım. Vicdanımsızlamadan bu parayı çalar... Sonra da bütün gece kütük gibi uyurdum. Boş şeyler uğruna böyle tarifsiz acılara katlanmış olmam, işte şimdi semeresini veriyordu. Sabrım tükenmişti. Ne olursa olsun her şeyi yapmaya hazırdım artık. Sarayın etrafını üç dört kere dolandım. Sonra odama gitmeye karar verdim. Parkta ufak bir tur daha yapıp Karl Johan Caddesi'nin yolunu tuttum. Saat on bir sularıydı. Cadde karanlıktı bir hayli. Sağda solda insanlar dolaşıyordu.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 Hepsi birden beni sarmaya başlıyor, fısıltıyla, kucaklıyışla, titrek itiraflarla, yarım sözlerle, hafif iç çekişlerle dolu bu hava beni tahrik ediyordu. Blankuist'in kapı aralığında birkaç kedi yüksek perdeden sevişiyorlardı. İki kurunun bile yoktu benimse. Bu derece yoksulluk bir faciaydı. Sefaletin son perdesiydi. Zilletti, rezaletti. Yeniden fakir dulun son meteliğini bulsam derhal cebime atacağım bu parayı hatırladım. Bir okul öğrencisinin kasket ya da mendili, bir dilencinin ekmek torbası geldi aklıma. Yerde böyle bir şey bulsam doğruca eskiciye götürüp satacak, parasını hovardalığa harcayacaktım. Kendimi teselli etmek, kötülükten korumak için yanımdan geçip giden bu neşeli insanlarda binbir kusur aramaya başladım. Çifter çifter geçip gidişlerine hınçla omuz silkiyor, dudak büküyordum. Memnu meyvelerden çimlenen ve kanaatkar talebeler bir terzi kızına sarkıntılık yaptılar mı bir Avrupalı gibi hovardalık ettiklerini sanıyorlardı. Şu züppeler, banka memurları, toptancılar, bulvar aslanları. Kutordaki gemici kadınlarıyla bir bardak biraya önlerine çıkan ilk kapı aralığında bir fahişeye bile tenezzül ediyordu bunlar. Birisine rastlar mı, rastlamaz mı aldırmadan kaldırıma ileri bir tükürü kattım.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 Değil mi? Evet ama hiç lafa tansırlaşan olmuyor mu? Yani açıkçası sizinle gelebilir miyim? Şaşkın şaşkın baktı. Ne demek istediğimi yüzümden okumaya çalıştı. Sonra birdenbire koluma girdi. Peki, gidelim. Yürüdük. Faytonların önünden geçip bir iki adım daha atmıştık ki, durdum, kolumu kurtardım. Dinle yavrum, dedim. Metalik yok bende ve çekip gitmeye hazırlandım. İlk anda inanmak istemedi. Ama bütün ceplerimi arayıp da hiçbir şey bulamayınca içerledi, başını salladı. Hölük dedi bana. İyi geceler, iyi geceler. Durun biraz, gözünüzdeki gözlük altın mı? Hayır. O halde cehennem olun, yürüdüm. Az sonra arkamdan koştu, tekrar seslendi. Ama yine de gelebilirsiniz, dedi. Fakir bir sokak fahişesinin bu teklifi karşısında küçüldüğümü hissettim.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 Sonra kısılmış, glissando bir fina, uzun bir mırıltı kısmı gelecek, derken ses perde perde ve gür yükselip sona erecekti. Bir patlayış gibi, çatlayan bir kayanın gümbür gibi, sarp ve sarararak sona erecekti. Tamam, nokta. Fakat kelimeler aklıma gelmiyordu. Yazıyı baştan sona okudum. Cümle cümle yüksek sesle okudum. Ama düşüncelerimi bu çatırdayan klimaksa toplayamıyordum bir türlü. Durmuş.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 Öğleye kadar hep yatakta oturup 15-20 satır çıkardım ortaya. Bitiş kısmına gelebilmiştim hala. Kalktım, ayakkabılarımı giydim. Isınmak için odada gezinmeye başladım. Camlar buz tutmuştu. Dışarıya baktım. Kar yağıyordu. Arka avluda taşların tulumbalı kuyunun üzerine kalın bir kar tabakası kaplamıştı. Odada gidip geliyor, hedefsiz dolaşıyor, tırnağımla duvarları kazıyor, alnımı yavaşça kapıya dayıyor.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 Dikenli şekiller gibi gözleri gözümde, kağıttan doğru beni seyretiyorlardı. Sonunda bütün bunlardan hiçbir şey anlamaz, hiçbir şey düşünemez oldum. Vakit geçiyordu. Sokakta ayak sesleri, araba, at gürültüsü duydum. Ahırdan, atlarla konuşan Yens Olay'ın sesi geliyordu. Uyku gözümden akıyordu. Oturuyor, hafiften ağzımı şafırdatıyor, başka hiçbir şey yapmıyordum. Perişan haldeydi göğsüm. Hava kararmaya başlamıştı.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 Sızdıkça yalıyordum bu kanı. Acımıyordu. Yarada mühim değildi pek. Bense birden bire kendime gelmiştim. Başımı salladım. Pencere önüne gidip yarayı sarmaya bir bez parçası aradım. Durmuş bu işte meşgulken gözlerim yaşardı. Sessizce ağladım. Bu cılız bu ısırılmış parmağın hali öyle hazindi ki, Allah'ım neydi bu başıma gelenler? Karanlık artıyordu. Bir mumum olsaydı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 Şimdi hayaller, sezgiler, çılgınca esintilerle makalemi asla bitiremezdim. Halbuki benim tekrar unutmadan komutana gitmem gerekiyordu. Ne olursa olsun, asla ve mumu tercih ettim. Dükkana bu kararla girdim. Tezgahın önünde bir kadın duruyor, öte biri alıyordu. Az ötemde çeşitli kağıtlara sarılı ufak tefek paketler duruyordu. Beni tanıyan, her zaman ne aldığımı bilen kalfa kadını bırakıp bir gazeteye bir ekmek sardı.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 ''Durumum düzeldi mi Tamam iş. Ayrıca başkalarından daha namuslu yaşamaya mecbur muydum sanki? Mukavelen mi vardı benim? Biftek çabuk olur mu dersiniz?'' ''Evet şimdi.'' Kız servis penceresini açıp mutfağa baktı. ''Peki ya günün birinde farkına varılırsa? Ya kalfa içine bir kurt düşer de ekmek dalgasını düşünmeye başlar? Beş kronun üstünü kadının aldığını hatırlarsa?'' ''Er geç anlayacaktı şüphesiz. Belki de dükkana bir dahaki girişimde anlayacaktı.'' ''Adam sende.'' Gizli cevabını sektim. ''Buyurun.'' dedi garson kız. Nazik ve büfteyi masaya koydu. ''Başka yere geçseniz daha iyi değil mi? Burası pek karanlık.'' ''Hayır, teşekkür ederim. İyi burası.'' Cevabını verdim. Gösterdiği yakınlık beni birdenbire heyecanlandırdı. Derhal büfteğin parasını ödedim. Cebimde parmaklarıma ne rastladıysa gelişi güzel çıkarıp eline tutuşturdum. Avucunu kapattım. Kız gülümsedi. Yaşlı gözlerimle takıldım kıza. ''Artanla da kendinize bir ev alırsınız. Hadi hayırlısı.'' Bifteyi yemeye başladım. Oburluğum artıyor, koca koca parçaları hiç çiğnemeden yutuyordum. Bir yamyam gibi saldırıyordum ete. Garson kız tekrar yanıma geldi. ''Bir şey içmez misiniz?'' dedi. Eğilerek söyledi bu sözü. Yüzüne baktım. Çok hafif sesle. Adeta çekinerek konuşuyor, önüne bakıyordu. ''Bir bardak bira falan yahut ne arzu ederseniz?''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 Bunun için acele iyi geceler dileyip başımla selam verdim. Sokağa çıktım. Yemek dokunmaya başlamıştı. Çok ıstırap çekiyordum. Yediklerimi midemde uzun zaman tutabilmem imkansızlaştı. Yürüyor, karanlık köşelerde yediklerimi çıkarıyor, içimi yeniden oymaya başlayan bu öğürtülerin önüne geçmeye çabalıyordum. Yumruklarımı sıkıyor, dayatıyor, tepişiyor, ağzımı gelen lokmaları hırsla yeniden yutuyordum. Boşuna. Sonunda bir kapı geçidine saptım.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 Sizi daha önce de gördüm. Bir yardımda bulunabilir miyim? Tekrar affınızı dilerim. Şey, bilmem ki. Bu binada üç dört beygirle bir de ben varım. Başka kimse yok. Zaten burası bir ahırla bir teneke atölyesidir. Birisini arıyorsanız yanlış geldiniz herhalde. Gözünü çevirdi. Kimseyi aradığım yok, dedi. İşte öyle duruyorum. Bak hele, işte öyle duruyormuş. Her gece aklına yansıyor. Gelip burada duruyormuş. Oldukça garipti bu. Düşündüm.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 Koskoca Karluhan Caddesi'ni yanına kattığı yarı çıplak bir dilenciyle ile geçirmekten zevk duyan bu kızı anlayamıyordum. İçimden, Allah'ım neler düşünüyordu acaba? Ya ben niçin gidiyor? Böyle ne yapıyor? Bir hiç uğruna neden aptalca gülümsüyordum? Bu kadar uzun bir gezinti için kendimi bu narin ifek kuşunun emrine vermemde akla yakın tek sebep var mıydı sanki? Bu beni hiç yormuyor muydu? Yüzümüze doğru esen en hafif bir rüzgarda bile,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 Üniversite caddesine saptık. Senolaf Meydanı'nın ışıkları göründü. Adımlarını tekrar yavaşlattı. Saygısızlık gibi olmasın ama ayrılmadan önce isminizi söyler misiniz? Diye tekrar söze başladım. Bir an için peçenizi açsanız da yüzünüzü görsem, size minnettar olurum dedim. İkimiz de susuyorduk, bekliyordum. Siz evvelce de görmüştünüz beni, cevabını verdi. İlyali dedim tekrar. Tam yarım gün,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 Gülüşüp şakalaşmaya başladık. Durmadan konuşuyorduk. Neler söylediğimi bilmiyordum. Neşeliydim. Beni evvelce bir kere tiyatroda gördüğünü söyledi. Üç arkadaşım daha varmış yanımda. O gün benim yaptıklarımı ancak deliler yaparmış. Besbelli o günde sarhoşmuşum. Ne yazık. Nereden anladınız? Anladım. Öyle çok gülüyordunuz ki. Ya, ha, ha, evet, eskiden çok gülerdim. Şimdi artık gülmüyor musunuz? Yoo, şimdi de gülüyorum.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 Ümit etmeye cesaretim yoktu. Bana kendisini tekrar görme şansını vereceğini ümit edemiyor. Sert bir ret cevabıyla kayıtsız ve kas katı bırakmasını bekliyordum aslında. Yo görürsünüz, dedi. Ne zaman? Bilmem. Susluk. Lütfetseniz de bir an için peçenizi açsanız, dedim. Kiminle konuştuğumu göreyim hiç değilse. Bir an için. Çünkü konuştuğum insanı görmeliyim. İkimiz de susuyorduk.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 Yağmurla karışık ağır aksak bir kar yağıyor Yerde çamur oluyordu Hava hayli sert ve soğuktu Geceki ruh sarsıntılarından kafam bir tuhaf durgun Güzel buluşmadan kalbim sarhoş Sabahleyin geç uyandım Yaşadığım bu hal içinde bir zaman uyuyamamış İlyali'yi hep yanında hayal etmiştim Kolumu uzatmış Kendime sarılmış Boşluğu öpmüştüm Nihayet yataktan kalkabilmiş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 Düşüncelerime bir anda canlılık geldi. Zihnim para işini kurcalamaya başladı. Korkuyor, kendimi düşündükçe ecel terleri döküyordum. Hırsızlık binbir ayrıntılarıyla çullanıyordu hayallerime. Ufak dükkanı, tezgahı, parayı kavrayan ince, zayıf elimi görüyor, beni suçlamaya gelecek polisin neler yapacağını hayal ediyordum. Ellerime, ayaklarıma kelepçeler, hayır, yalnız ellerime, belki de yalnız bir elime, parmaklık, Nöbetçi amirinin yevmiye defteri, mürekkep kaleminin çıtırtılı sesi, bakışları, o tehlikeli bakışları. E, Bay Hücre! Sonsuz karanlık. Kendimi cesaretlendirmek için yumruklarımı şiddetle sıktım. Yürüyüşümü hızlandırdım. Stortov'a geldim. Bir yere oturdum. Bırak bu çocukluğu. Hırsızlığını nasıl ispat edebilirlerdi? Hem sonra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 Tek söz söylemeden hemen dışarı çıktım. Tekrar namuslu bir adam olmak zevki ne güzeldi. Boş cebim artık beni rahatsız etmiyordu. Tekrar beş parasız kalmak bir saadetti şimdi. Doğru düşünürsen bu para aslında bana gizli tasalar kaynağı olmuştu. Kaç kere örpererek hep bunu hatırlamıştım. Vurdum duymaz bir insan değildim ben. Dürüst tabiatım bu alçakça harekete isyan etmişti. Çok şükür kendi vicdanıma karşı yine yüceltmiştim kendimi. ''Hadi yapsanıza benim yaptığımı.'' dedim. Kaynaşan çarşıya baktım. ''Siz de yapın da görelim. Ben ihtiyar ve yoksul bir pastacı kadını sevindirmiştim. Az şey miydi bu? Dardaydı kadıncağız. Çocukları bu gece artık aç yapmayacaklardı. Bu düşünceler beni feraha çıkardı. Yaptığım hareketi kendimde pek beğendim. Bu paradan kurtulmuştum çok şükür. Sarhoş ve sinirli yola düzüldüm. Caddeyi takibe bağladım. Gilyen'in karşısına alnı açık çıkmak,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 Birden durdum. Faytonlara baktım. Arabacılar konuşarak geziniyor, atlar berbat havada boyunlarını sarkıtmış duruyorlardı. Gel dedim. Dirseğimle dedim kendimi. Derhal ilk arabaya gidip bindim. Ullevall yolu 37 numara dedim. Hareket ettik. Yolda arabacı dönüp dönüp bana bakmaya başladı. Arabanın içine bakıyordu. Meşin körüğün altında oturuyordum. Şüphelenmiş miydi? Hırpani yıkılım gözüne batıyordu besbelli. ''Daha önce davranmış olmak için birisini bulacağım.'' dedim. Bu adamı mutlaka bulmam noktasında ısrar ettim. 37 numaranın önünde durduk. Arabadan atladım. Acele merdivenleri çıktım. Soluğu üçüncü kata aldım. Bir çıngırağın ipini çektim. Çıngırak içeride 6-7 defa acı acı çaldı. Kapıyı bir kız açtı. Kulaklarında küpeler gördüm. Gri elbisesinde siyah lastik düğmeler. Ürkmüş yüzüme baktı. ''Kirulf'ı arıyorum. Nasıl anlasam. Yahim ki Erulf, gün tüccarı, kız başını salladı. Bu arada ki Erulf adında kimse yok. Yüzüme baktı, çekilmeye hazır, kapıyı tuttu. Aradığım adama hatırlamaya çalışmadı hiç. Ama sorduğum kimseyi biraz düşünse hatırlayacağı benziyordu. Tembel, kızdım, sırtımı dönüp yürüdüm. Merdivenleri hızla indim. Burada yok, dedim arabacıya. Yok mu? Dedi. Yok ne yazık ki. Şimdi Tom Tecaddesi 11 numaraya gidelim. Son haddini bulan heyecanım arabacıya da geçmiş. Bu işin bir hayat memat meselesi olduğuna o da inanmaya başlamıştı. Basıyordu atakamçıyı. ''Adamın adı nedir?'' diye sordu. Başımı çevirip ''Kierulf, yün tüccarı Kierulf'' dedim. Yanılmanın imkansız olduğunu arabacı da kabul ediyordu. ''Açık renk bir ceket giyer değil mi?'' diye sordu. ''Ne?'' diye bağırdım. ''Açık renk mi? Siz çıldırdınız mı? Benim aradığım bir çay fincanı mı yani?''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 Söylediğin gibi sahiden böyle bir adam ancak kızıl saçlı olabilir. Galiba birkaç kere de arabama bindi dedi arabacı. Elinde burmalı bastonu da var. Aradığım adam gözümde büsbütün canlandı. Cevap verdim. He he. Bu adamın bastonsuz dolaştığı görülmemiştir. Bundan emin olabilirsiniz. Ta kendisi. Bu onun arabasına binmiş adamdı. Tanımıştı. Dolu dizgin gidiyorduk. Atın nallarından kıvılcımlar saçılıyordu. Bu gerginlik içinde zihnim uyanıklığını her an muhafaza ediyordu. Bir polisin önünden geçtik. Numarasının altmış dokuz olduğunu gördüm. Bu sayı insafsızca hedefini buldu. Bir kıymık gibi ansızın beynime saplandı. Altmış dokuz. Ta kendisi. Unutmama imkan yok. Çılgın esintilerin elinde esir, geriye çekildim. Dudaklarımı kıpırdatarak kendi kendime abuk sabuk konuştuğum görülmesin diye arabanın derinlerine büzüldüm. Delilik beynimde horat yapıyor ve ben bırakıyordum yapsın istediğini. Tesirlere yenildiğimi görüyor.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 Vogmand Caddesi'ne çıktım. Bir ucundan girip öbür ucundan çıktığım binaya yukarı baktım. Kapının üstündeki levhada şunları okudum. Yolculara yemek ve oda verilir. Sıvışmak, beni bekleyen arabacıdan kaçmak aklıma bile gelmiyordu. Vogmand Caddesi'ne çıktım. Korkusuz, fena bir iş yaptığım düşüncesinden uzak, ağır ağır yürüdüm. Beynimde uzun zaman hayaletler gibi dolaşmış Kieruh denen bu yün tüccarı, yaşadığına inandığım, bulmaya kendimi mecbur hissettiğim bu adam şimdi zihnimden çıkmış, silinmiş, kafamda mekik dokuyan başka divaneliklerle birlikte yok olmuştu. Belli belirsiz bir sezgi, hafızamda bir hatıraydır şimdi. Yürüdükçe ayılıyordum. Bir ağırlık, bir kesiklik vardı üstümde. Ayaklarımı güçlükle sürüyordum. İri, ıslak, parça parça kar hala yağıyordu. Gronland'e kadar yürüdüm. Kilise önüne vardım. Bir kanepeye oturdum. Gelip geçenler bana bakıyorlardı. Düşüncelere dalmıştım. Tanrım, işlerim ne kadar da ters gidiyordu. Sephaletim beni canımdan öyle bezdirmişti ki artık bu hayatı mücadeleye değer görmüyordum. Bahtsızlık baskın çıkmış, fena yüklenmişti. Öylesine bitmiştim ki şimdi eski halimin bir gölgesiydim ancak. Omuzlarım bir yana çarpılmıştı. Yürürken göğsümü elden geldiği kadar kollamak için öne doğru eğilmeyi adet edinmiştim. Birkaç gün önce vücudumu gözden geçirmiştim. Bir sabah vakti odamda yapmıştım bu işi. Şaşırıp kalmış vücudumun haline ağlamıştım. Haftalar var ki sütunda aynı gömleği taşıyordum. Terden kas katı kesilmişti. Gömlek göbeğimi tahriş etmişti. Yaradan hafifçe kanlı bir su sızıyordu. Acımıyordu. Ama karnımın üstünde böyle bir yaranın olması yürekler acısıydı.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 Ya, dedi. Ne berbat hava. Niye havadan sudan bahsediyordu? Bana bir sigara ikram etseydi ya, içerdim. Ben buraya havadan bahsetmeye gelmedim, dedim. Bu şiddet karşısında afalladı. Ondaki o küçük esnaf kafası işlemez oldu. Beş kronunu dolandırmış olduğumu aklımdan bile geçirmemişti. Sizi aldattığımı bilmiyor musunuz, dedim. Sabırsız ve burnumdan soludum, titredim. Derhal asıl konuya dönmezse zor kullanmaya hazırdım. ''Ama adamcağız hiçbir şeyin farkında değildi.'' ''Hay Allah, sen bilirsin. Gel de yaşa bu aptallar içinde.'' Adamı tersledim. Bu işin nasıl olduğunu noktası noktasını anlattım. Hadise cereyan ederken ben nerede duruyordum, o nerede duruyordu, para neredeydi, parayı avucuma nasıl almış, avucumu nasıl kapamıştım, hepsini teker teker anlattım. Ve o, söylediklerimin hepsini anlıyor, anladığı halde bana karşı hiçbir şey yapmıyordu.'' sağa sola dönüyor. Yan odadan gelen ayak seslerine kulak veriyor. Yavaş sesle konuşmamı işaret ediyordu. Sonunda "Bunu size cidden yakıştıramadım." dedi. Yoo, durun hele." dedim yüksek sesle. Onunla zıt gitmek, onu kışkırtmak istiyordum. Bu iş sizin o biçare esnaf kafasıyla tasavvur ettiğiniz kadar adi ve alçakça bir iş değil. Ben parayı kendi malı koymadım ki aklımdan bile geçmedi. Bundan ben mi çimleneceğim? Ne münasebet?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 Gürültüsüz, acelesiz kemiri pilalıyorlar, geçtikleri her yerde gedikler açıyorlardı. Hasta değildim, bitkindim yalnız. Terlemeye başladım. Stortov'a gidip biraz dinlenmek istiyordum. Fakat uzun ve zahmetliydi yol. Sonunda az bir şey kaldı. Pazar meydanıyla Tor Caddesinin birleştiği köşede durdum. Ter gözlerime aşağı sızıyor, gözlüğümü ıslatıyor, görmeme engel oluyordu. Biraz kurulanayım diye durmuştum. Durduğum yeri görmüyor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 Arabadan biraz ekmek vermesini isteseydim verirdi herhalde. Sevine sevine verirdi şüphesiz. Allah razı olsun. Açlıktan imanım gevriyor, bu yüzsüz iştahımdan nasıl yakayı sıyıracağımı bilemiyordum. Oturduğum kanepede sağa sola kıvranıyor, göğsümü dizlerime yiyordum. Karanlık bastırınca belediyenin oraya gittim. Allah bilir oraya nasıl vardığımı. Parmaklığın kenarına oturdum. Ceketimin ceplerinden birini yırttım. Ağzıma sokup çiğnemeye başladım. Belli bir maksatla değil, gözlerim bir noktaya dikili, bir şey görmeksizin, halim zehir zakkum, ağzımda çiğniyordum. Birkaç çocuğun etrafımda oynadıklarını işitiyor, önümden geçen bir yolcuyu iç güdümle duyuyor, başkaca bir şeye dikkat etmiyordum. Birdenbire altındaki dükkanlardan birine gidip biraz çiğ et elde etmeyi düşündüm. Yerimden kalktım, parmaklığın karşı tarafına geçtim. Çarşı çatısının öbür ucundan aşağı indim.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 Kemiği ceketimin altına soktum. Öyle candan teşekkür ettim ki adam şaşırdı. Yüzüme baktı. Bir şey değil dedi. ''Yo, öyle söylemeyiniz.'' diye mırıldandım. Bana büyük bir iyilik ettiniz. Sonunda yukarı çıktım. Kalbim hızlı hızlı çarpıyordu. Demirciler geçidine daldım. Ta içerlere yürüdüm. Bir arka avluda harap bir kapının önünde durdum. Dört bir yanda hiç ışık görülmüyordu. Dört bir yanım karanlıktı. Mükemmel. Kemiği kemirmeye başladım. Tadı neyin tadına benziyordu? Hiçbir şeyin. Bayat kan'ın tıkayıcı kokusuydu kemikten yükselen. Derhal kusmak zorunda kaldım. Bir daha denedim. Yuttuklarımı çıkarmayacak olsam faydasını görecektim herhalde. Midemi yatıştırmam gerekiyordu. Kızdım. Dişlerimi hırsla et parçasına geçirdim. Birazını kopardım. Sonra yuttum. Para yetmiyordu. Et kırıkları midemde ısınır ısınmaz geri geliyorlardı. Çılgına dönmüş,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 ''Belki bir yarım saat orada kaldım. Hıçkırdım, söylendim, kapıya dayandım. Derken sesler duydum. Demirciler geçidine giren iki adamın konuştuklarını duydum. Sendeleyerek kapıdan ayrıldım. Evler boyunca sürükledim kendimi. Yeniden aydınlık caddelere çıktım. Yang tepesine doğru sürünürken beynim ansızın gayet garip bir istikamette işlemeye başladı. Çarşı meydanının yanındaki fakir barakaları hatırlamıştım.''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 Uman caddesine açılan çarşı meydanının köşesinde bir evin duvarına dayanmış, düşünürken birden ilkildim. Kaçmak istedim. Kaçamayınca kas katı diktim gözlerimi önüme. Utancımdan başımı yere eğdim. Yapılacak hiçbir şey kalmamıştı. Komutanla yüz yüze gelmiştim. Alabildiğine hoyratlaştım. Dikkatini üzerime çekmek için duvardan bir adım öne çıktım hatta. Ben bunu kendimi acındırmak için değil, kendimi maskara etmek, teşhir direğine çekmek için yaptım.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 Komutanın 10 kronu sayesinde rahat ettiğim Tomte Caddesi'ndeki odadan öğleye doğru çıktım, şehre daldım. Keyifliydim çok. Bütün bir öğleden sonra en işlek caddelerde gezindim, insanları seyrettim. Saat daha yediye gelmemişti. Sen Olaf meydanına çıktım. İki numaralı evin pencerelerine yukarı baktım gizlice. Bir saat sonra onu görecektim. Bütün bu süre içinde hafif ve zevkli bir korku yaşayarak gezindim. Ne olacaktı şimdi?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 Işık yakarken lamba değil, bir mum. Mumu yakarken hafifçe güldü. Ama bakmayın yüzüme, dedi. Uf, utanıyorum. Fakat ben bunu bir daha yapmam. Neyi bir daha yapmazsınız, dedim. Şeyi, uf, hayır, Allah saklasın. Ben sizi bir daha hiç öpmeyeceğim. Yapmayacağınız şey bu mu, dedim. Gülüştük. Elimi uzattım ona doğru. Yana kaydı. Masanın öte tarafına kaçtı.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 dedi. Hayır, kapı yanına değil. Çok çekingensiniz. Oraya siz, oraya, ben buraya. Şimdi oldu. Üf! Çekingen insanlar ne zor. Onların yanında her şeyi bizim yapmamız, bizim söylememiz lazım. Bize hiç de yardım etmezler. Şimdi siz mesela elinizi iskemlenin arkasına dayayabilirsiniz. Bunu sizin akıl etmeniz lazım, öyle ya. Ben böyle bir şey söyledim mi inanmamış gibi gözlerinizi açıyorsunuz. Evet, cidden. Kaç kere farkına vardım bunun? ''İşte şimdi yine yaptınız. Fakat beni inandırmaya kalkışmayın. Çok alçak gönüllüyüm.'' diye. ''Hani sarhoştunuz ya, beni evime kadar takip etmiştiniz. O vakit kabalığınız üstünüzdeydi oldukça. Laf atmış, maskaraca sözlerinizle beni taciz etmiştiniz. ''Kitabınızı düşürdünüz. Matmazel, cidden kitabınızı düşürdünüz Matmazel.'' ha <gülüyor> hay, tüh, hiç size yakışır mı?'' Kendimden geçmiş oturuyor, ona bakıyordum. Kalbim küt küt atıyor.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 ''Ben ne at taktım size?'' ''Ben size İlyali diyorum.'' ''Hoşunuza gitti mi bu isim?'' ''Çok akıcı.'' ''İlyali?'' ''Evet.'' ''Yabancı bir isim mi bu?'' ''Yoo, hayır.'' ''Evet, fena değil.'' Uzun konuşmalardan sonra birbirimize isimlerimizi söyledik. Kanepede ta yanıma oturdu. İskemliği ayağıyla itti. Tekrar sohbete koyulduk. ''Bu akşam tıraş olmuşsunuz dedi. ''O gecekinden biraz daha iyicesiniz.'' ''Ama bu fark gayet az. Zannetmeyiniz ki...'' ''Hayır, geçen sefer cidden çok perişan bir haliniz vardı. Üstelik parmağınızda o pis paçavra, öyleyken benimle ille de bir yere gidip şarap içmek istemiştiniz.'' ''Aa ne münasebet, o gece kılıksızdım diye mi gelmek istemediniz benimle?'' ''Yoo'' diye cevap verdi. Önüne baktı. ''Hayır, vallahi onun için değil. Bunu düşünmedim bile.'' ''Dinleyin.'' dedim.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 ''İnsan sizden biraz uzaklaştığımı mı hemen boynunuzu büküyorsunuz.'' Çapkınca güldü. Yüzüne bakılmasına o da tahammül edemiyormuş gibi gözlerini yummuştu. ''Yeter artık dedim. Şimdi görürsünüz siz.'' Kollarımı omuzlarına doladım. Bu kız aklını mı kaçırmıştı? Beni bu kadar toy mu zannediyordu? ''He <gülüyor> he. Peki ben bilirdim yapacağımı. Arkamdan miskin dedirtmeyecektim kimseye. Madem bir cesarete bakıyordu, o halde...''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 Kız ümitsiz mukavemetine devam ediyordu. Hafifçe inledi hatta. Kalktı. Titreyen elleriyle mumu yeniden yaktı. Kanepede arkama yaslandım. Hiçbir şey yapmadım. Ne olacaktı şimdi? Kendimi çok fena hissediyordum. Bakışları duvara, saate gitti. İrkildi. Ay, hizmetçi neredeyse gelir, dedi. İlk sözü bu oldu. Bu sezdirişi anladım. Ayağa kalktım. Giyinecekmiş gibi mantosunu aldı. Fakat düşündü,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 Tekrar notuk çekmeye, kitapların dilini konuşmaya başladım. Neden düpedüz, açıkça git artık demiyorsunuz diye sordum. Evet, neden? Çekinmeye değer mi? Bana hizmetçinin neredeyse eve döneceğini hatırlatacağınıza, doğrudan doğruya şöyle deseniz, artık uzaklaşın buradan. Çünkü ben şimdi annemi almaya gideceğim. Ama bana yolda arkadaşlık etmenizi istemiyorum. Siz bunu düşünmediniz mi? Yo, yo, düşündünüz. Ben bunu hemen anladım. Lep demeden leblebiyi anlarım ben. Siz daha mantonuzu alıp da sonra yine bırakınca verdim ben bu hükmümü. Dedim ya, sezgilerim vardır benim. Hem aslını ararsak bunun delilikle öyle pek ilgisi olmasa gerek. Fakat, ne olur affedin, ağzımdan kaçtı bu söz, dedi. Ama hala yerinden kımıldamıyor, yanıma gelmiyordu. Yılmıyordum, sözlerime devam ettim.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 Elimin kapı topmağında olduğunu görmüyor musunuz? Hoşçakalın, hoşçakalın. Size iki kere hoşçakalın dedikten, yetmeye kesin karar verdikten sonra, bari bir şey söyleyin bana. Sizden tekrar görüşmemizi bile rica etmiyorum. Çünkü bu size azap vermek olur. Ama söyleyin bana, beni neden rahat bırakmıyorsunuz? Ben size ne yaptım? Ben size mani olmuyorum, değil mi? Artık beni hiç tanımıyormuşsunuz gibi, niçin birdenbire yüz çevirdiniz benden?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 Önünüzde diz çökmek istediğim yeri halıdaki kırmızı gülü gösterirken de kımıldamadım. Parmağımla bile göstermedim, işaret bile etmedim. Sırp sizi korkutmamak için sadece başımı uzatıp baktım öyle. Siz pekala anladınız hangi gülü göstermek istediğimi. Ama orada diz çökmeme izin vermediniz. Benden korkuyorsunuz, bana yakın olmaya cesaretiniz yok. Bana deli demeye vicdanınız nasıl razı oldu, anlamıyorum. Değil mi?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 İki kolunu da bir müddet boynumda sarılı tuttu. İyice yetişebilmek için ayaklarının ucunda yükseldi hatta ve öylece durdu. Bunun zoraki bir yakınlık olmasından korktum. Sadece, şimdi ne kadar güzelsiniz dedim. Başka bir şey demedim. Çekildim, kapıyı açtım. Geri geri giderek çıktım dışarı ve o içeride kaldı. Üçüncü bölümün sonu